Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Rukiye nasıl? İyi değil. Allah bilir ama bu hastalıktan kurtulamayacak gibi. Müjde! Yavrum yavaş ol. Ha? Rukiye çok hasta. Özür dilerim haberi duyunca dayanamadım Resulullah ve arkadaşları muzaffer olmuşlar Maalesef Rukiye'yi kaybettik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım sabır ver Resulullah'a ne deriz şimdi Ah Rukiye Ah Rukiye Ah Rukiye Ama siz diyorsunuz ki oğulların, o daha gibi delikanlılar Bedellerini Allah'ın Resulüne siper ettiler Allah'ın dinini korumak üzere canlarını verdiler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 Müslümanların çocuklarına okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Ayrıca esirlere kötü muamelede bulunulmayacaktır. Yemin ederim ki bunu eşimle benden başka kimse bilmiyordu. Şimdi yürekten inanıyorum ki sen Allah'ın peygamberisin. 49. Bölüm Peygamberimizin Medine'ye döneceğini haber alan Müslümanlar, onu karşılamak için şehrin dışına çıktılar. Kahraman askerler sevinç gösterileriyle karşılandı. Allah Bize kendin zafer ihsan eden Allah'a şükürler olsun. olsun. En gözünüzü, aydın olsun. Halbuki. Halbuki. Ensardan Useyd bin Huday, peygamberimizin yanına yaklaşarak şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hamd olsun ki sana zafer verdi. Vallahi ben senin düşmanla çarpışacağını zannetmiyor. Kervan üzerine gideceğini sanıyordum. Düşmanla çarpışacağını bilseydim asla geri kalmazdım. Peygamberimiz doğru söylüyorsun diye üseydi onayladı. Ey Allah'ın Resulü, selametle dönüşünden ve zafere ermenden dolayı Allah'a hamdolsun. Düşmanını zeli Allah'a şükürler olsun. Müşrik ordusu küçük gruplar halinde Mekke'nin yolunu tuttu. Bu grupların dışında kalıp da kendi başına dönmek zorunda olanlar da vardı. Ebu Leheb heyecanla haber bekliyor, büyük bir zafer müjdesi alacağını zannediyordu. Kabe'nin yanındaki Zemzem çadırındaydı. Yanında da Hz. Abbas'ın eşi Ümmü Fadl'la onun kölesi Rafi vardı. Bu ikisi Müslüman olmuşlardı ancak bunu Mekkelilerden gizliyorlardı. Ve mağlubiyet haberi Ebu Hebe verildi. Ne diyorsun? Nasıl olur? Kocaman bir ordu donattık. Bin kişi vardı. Yedi yüz deve bir o kadar at. Daha dün buradan kaçan Muhammed nasıl olur da bu orduya galip gelir? Yapacağımız bir şey yoktu. Düşmanla karşılaştık ve gerisin geriye kaçmaya başladık. Bizi kovaladılar hatta diledikleri gibi esir aldılar. Sanki karşımızda Muhammed'in ordusu değil... ...hiçbir şeyin karşı koyamayacağı bir ordu vardı. Ha, lanet olsun lanet olsun. Anlatılanları dinleyen Hazreti Abbas'ın kölesi Rafi... ...kendini tutamayarak şöyle dedi. Onlar melekler olmalı. Ne dedin sen? Ne dedin dedim sana? Şöyle pis köle sen de mi onlardansın? Al bakalım, al bakalım. Şimdi söyle, melekler diye. Ne yapıyorsun be adam? Çekil kölemin binicinden. Bırak dedim sana, bırak adamı, bırak adamı. Bak bu son lazım Al sana. A, başım. Ne yaptın kadın? Abbas burada yok diye küresini sahipsiz mi sandın? Sen şimdi başındaki yarayı tedavi ettirmeye bak. Bir daha da bizimle uğraşmaya yeltenme. Mekke'de hemen her eve ateş düşmüştü. Herkes kayıplarına ağıtlar yakıyordu. Şehri bir matem havası bürümüştü. Ebu Süfyan'ın evinde ise bambaşka bir kin vardı. Babam Utbe, amcam Şeybe ve kardeşim Velid. Hepsini, hepsini öldürdüler. Ne uğruna kıydılar onlara? Mekke'nin en asil adamıydı babam. Amcam Kureyş'in en şereflisiydi. Kardeşim, kardeşim gencecikti. Sen ne bu Bunun sorumlusu sensin. Eğer kervanı kaçırmak yerine onların yanında olsaydın böyle olmazdı. Onların ilk hedefi zaten kervandır. Ben babana, amcana ve kardeşine ait malları korumak için böyle yaptım. Hepimizin malını korumak için kaçırdım kervanı. Korkak. Kes sesini bir kadın. Korkaksınız. Benim de oğlum öldü. Hanzala'yı öldürdüler. Yaşadığın acıyı anlamadığımı mı sanıyorsun? Öcümüzü alacağız. Merak etme. Hepsini Hamza öldürdü. O Hamza'nın cesedini görmeden acım geçmeyecek. Onun ciğerini çıkartacağım. Tırnaklarımla kalbini sökeceğim. Onu paramparça edeceğim. Yeter artık. Sakin ol. Hepsinin hesabını soracağız. Kendine hakim ol. Bu hale geldiğini Muhammed ve arkadaşları duyarsa amaçlarına ulaşmış olurlar. Esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılacakları haberi Mekke'ye ulaştığında... ...Mekke'nin ileri gelenleri bir araya gelerek durumu istişare ettiler. Oğlum Hanzala'yı öldürdüler. Şimdi diğer oğlum Amr için fidye mi vereceksin? Muhammed benim malımdan bir dirhem dahi alamayacak... Esirleri istediği kadar elinde tutsun. Onu zengin etmeyeceğim. Oğullarımız, kardeşlerimiz ve yeğenlerimiz onların elinde. Dediklerini yapmaya mecburuz. Ölenler geri gelmeyecek. Var yaşayanları kaybetmeyelim. Anlasana Ebu Sufyan. Onlar artık esir. Esirleri öldürebilirler de. Senin Amr için ne yapacağını bilemem. Ama ben oğlumun hayatını altınla gümüşle değişmem. Evet, evet Kurtarmalıyız onları. Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde kızı Rukiye defnedilmişti. Bu kaybettiği üçüncü evladıydı. Kasım ve Abdullah bebekken vefat etmişlerdi. Rukiye ise henüz yirmili yaşlarındaydı. Onun vefatı hem kaybettiği diğer yavrularını hem de sevgili eşi Hazreti Hatice'nin yokluğunu tekrar hissettirmişti Resulullah'a yaşları içinde kızının kabrini ziyaret etti. Onun için dualar etti. Acısını yüreğine gömdü ve şehit ailelerini tek tek ziyaret etti. İsteri ortaktı. Onlar peygamberimize başsağlığı dilerken, o da onlara şehitlik mertebesinin büyüklüğünü anlatıyordu. Şehit annelerinden biri şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü! Bana Hariseden bahset. Şayet cennetteyse onun kaybına tahammül edeyim. Yok değilse onun için içimden geldiği gibi feryat edeyim. Peygamberimiz bu gözü yaşlı anneye şöyle cevap verdi. Ey hari senin annesi! Cennette pek çok bahçe vardır. Senin oğlunsa bunların en yükseğine Firdevs'e ulaşmıştır. Evladının özlemiyle tutuşan bu annenin yüreğine su serpilmişti. Biliyordu ki oğlu, Canının karşılığında en büyük makamı elde etmişti Resulullah'ın ev halkı Rukiye'nin yasını tutarken Peygamberimizi duygulandıran ve acılarını tazeleyen bir hadise daha gerçekleşti Ümmü Eymen sana bir şey sormak istiyorum Resulullah az önce neden o kadar üzüldü? Gel Otur yanıma da anlatayım Enes'cik. Peygamberimizin bir kızı daha var. Adı Zeynep. Sen onu görmedin henüz. Kocası Müslüman olmadığı için Mekke'de kalmak zorunda kaldı. Şimdi onun kocası Ebul As esirler arasında. Ha evet az önce onu gördüm. Evet işte o. Zeynep onun kurtulması için elinde neyi var neyi yok göndermiş. Gönderdiklerinin arasında bir de gerdanlık var Evet gerdanlığı görünce Resulullah'ın yüzünün rengi değişti İşte o gerdanlık peygamberimizin çok sevdiği eşi Hatice'nindi Hatice onu düğününde kızı Zeynep'e hediye etmişti Resulullah şimdi hem hasret kaldığı kızını hem de kaybettiği eşini hatırladı <Gülüyor> Peygamberimizin hüzünlenmesinin sebebi bu Şimdi anlıyorum. Rukiye yeni vefat etti. Zaten üzgündü. Ebul As'tan Mekke'ye döndüğünde kızını Medine'ye göndermesini istediğini duydum. Ebul As iyi bir adamdır. Hatice onu oğlu gibi severdi. Zaten yeğeni olur. Resulullah da onun iyi bir damat olduğunu söylerdi. Bence içten içe Müslüman olmasını umuyor ama ne zaman doğru yolu bulacağını Allah bilir. Esirlerin fidyelerini ödemek üzere gelenlerden biri de zamanında peygamberimize koruyuculuk yapmış olan Mu'tim bin Adiyin oğlu Cübeyr idi. Peygamberimiz Cübeyr'i güler yüzle ve tatlı dille karşıladı. Resulullah Mut'imin yedi oğluyla kendisini çevreleyerek Mekke'ye girişini hatırlıyordu. Onların himayesi olmasaydı kendi memleketine giremeyecekti. Peygamberimiz Cübeyr'e, Ey Cübeyr! Eğer senin baban mutimsa olsaydı da şu anda benden bu esirleri isteseydi, onun hatrına bunların hepsini bağışlardım, dedi. Cübeyr bundan etkilenmişti. Bir süre kaldığı Medine'de duyduğu şeyler kalbini İslam'a ısındırmıştı. Ancak kendini savaşta ölen kardeşinin öcünü almak zorunda hissediyordu. Bir an evvel Mekke'ye dönme kararı aldı. Fidyecilerin çoğu peygamberimize karşı saygılıydılar. Bazıları ise içlerindeki kini dışa vurmaktan çekinmiyorlardı. Übey bunlardan biriydi. Resulullah'ın karşısına geldi ve hiddetle şunları söyledi. Muhammed! Kardeşlerim Ümeyye ve Ukbe'yi öldürdün. Sana olan kinim hiç bitmeyecek. Yaptıklarına pişman olacaksın. Oğlumun özgürlüğü karşılığında verdiğim fidye, benden aldığın son şey olacak. Her gün ölçekler dolusu yemle beslediğim bir atım var. Onun üstündeyken öldüreceğim seni. Söylediklerini duyan ashab kiram, Übey'in üstüne yürümek istese de, peygamberimiz onları durdurdu ve sükunetle, yanılıyorsun dedi. İnşallah ben seni öldüreceğim. Übey, bu ciddiyetin karşısında tek kelam edemedi ve Mekke'ye döndü. Hz. Muhammed'i öldürmek isteyen sadece Übey değildi Bunu isteyen ve ince planlar yapan pek çok kişi vardı Übey'in iki yeğeni Saffan ve Umeyr yaşadıkları acının büyüklüğünden bahsediyorlar Ve bunun tek telafisinin Resulullah'ı öldürmek olduğunu düşünüyorlardı Babam Ümey'i öldükten sonra artık yaşamanın ne anlamı var? Bizim yaşam damarlarımızı kestiler. Ey Safvan! Sen babandan sonra kabilenin lideri olacaksın. Onlar için kendini toparlaman lazım. Kabilenin başına geçecek ve hepimizin intikamını alacaksın. Ya ben ne yapayım? Babam öldürüldü, oğlu mesir edildi. Bense boğazıma kadar borç içindeyim. Ne fidye ödemeye imkanım var ne de oğluma kavuşmaya. Keşke ben de Bedir'de şerefli bir şekilde ölseydim de bu çaresizliği yaşamasaydım. Ödeyemeyecek kadar borcum Ve yoksul bırakmaktan korktuğum bir ailem var Biliyor musun ne yapacağım Doğruca Muhammed'in yanına gidip Onu öldüreceğim Sahiden bunu yapar mısın En azından ölümün bir işe yarasın Hayatımızı mahveden bu adamı ortadan kaldırırsam Hem babalarımızın kanını yerde bırakmamış olurum Hem de Mekke'yi bu beladan kurtarmış olurum Senin gibi yiğit az bulunur Sen bu işte kararlıysan Ben de sana destek olurum Borcun benim borcum Ailen de benim ailem olacak. Hayatta olduğum sürece onlara bakacağım. Bana ait olan ne varsa onlar da bunda hak sahibi olacak. Ne isterlerse onlara bunu sağlayacağım. Buna söz verirsen benim de gözüm arkada kalmaz. Elbette. Sözüm söz. O zaman bunu bir sır olarak sakla. Kimseye söyleme. Muhammed'in kulağına gitmesin. Yanına gizlice yaklaşıp işini bitireyim.